Alp Ulagaylı Spor Günaydın Alp. Günaydın Emel Bey. Günaydın Alp Bey. Günaydın Can. Evet spor açısından gene spor dışı olayların ağırlıkta olduğu bir günler yani yargı meselesi ve şirketi. Esas itibariyle o var. Bir de Nijerya'dan çok ilginç bir, evet, yani bir şike dosyası var. Bütün dünyada aslında bu şike olayları konuşuluyor fakat Nijerya'daki... Bizim... Şu iki şey 79-60'lık evet. maçlar. Evet, evet. <gülüyor> o bir, yayına girmeden önce şey diye konuşuyorduk Ömer Madre ile. Bir maçta en fazla kaç gol atılabilir? Yani dakikada ne oluyor? Bir buçuk dakikada bir gol mü oluyordu Nijerya'daki? Evet aşağı yukarı. Bütün yani dışı... maçın daha. ikinci arasında oluyor goller orada. İlk yarılar az gollü. İlk yarılar az. Olay da şu Nijerya'da bir üst lige yükselme mücadelesinde 79-0 ve 67-0 gibi skorların ortaya çıktığı maçlarda dört klübün oyuncuları ve yetkililerine ömür boyu futboldan men cezası verilmiş. Ben olsam danışman yapardım. Nasıl bu kadar artmayayım becerdiniz diye. Yani seyircisiz oynanıyor herhalde çünkü seyirciler de bunu kabul edecek bir seyirci var mıdır dünyanın herhangi bir yerinde böyle bir durumu bilmiyorum niye otuluyor işte şey 60 adamlar çalışmışlar kazanmışlar <gülüyor> ya, ya topu götürecek zaman yoktur bu hesap olamaz ya <gülüyor> Abi, eskisi gibi tek topla oynanmıyor ki bir gol oluyor kale arkasından çıkıyor kenardan gidi top hemen Evet. langlangurt da bir de bu kadar çok gol olmaz ya <gülüyor> peki e, ama e, yani şike olayı bütün e, şeyle devam ediyor dünyada da. yani bu tabii artık hani şey diyeceğim burada aptal, aptallık düzeyindeki bir şey evet. ee, bunun bir de başka örnekleri de var ee, herhalde ben kendi arşımıda saklamıştım unutmuyorum herhalde eski Yugoslavya'da 25 sene falan olmuş olması lazım. Yine böyle bir şey oluyor. Şampiyonluk mücadelesi iki takım arasında. sanıyorum orada Yüzden fazla gol atılmıştı. Bir maçta. Evet öyle atılıyorum. Ve yani işte iki tane maç oluyor yeni, Biri 130 atıyor, öbürü 90 atıyor. Tabi sonunda yani bunun normal olmadığı anlaşılıyor. Basketbol maçı değil bu. Baskette de olmaz, vücutuzu çok endamlı yani. Ya yani orada biraz daha mümkündür. <gülüyor> bir yani. de Hindistan, evet şimdi şey bulamadım. Bir de şeyde yani Hindistan'da böyle bir son on yıl içinde hatırlıyorum şey böyle bir şey çok fazla sayıda gol hani fiyin normalin dışında gol burada tabii benim şaşırtmaya bir şey vardır. Mesela i̇ki takım da iki maçta da atıyorlar. Hani muhtemelen şey şeyde oluyor. maçtan aynı anda onlanıyor Haber de gidiyor. Abi 12-0 olmuş. Atının iki tane daha falan. Evet. Devam eden birisi de demiyor ki abi biz duralım boş ver. Onlar devam etsin falan hani <gülüyor> normal olmaz. İkisi de devam yani nasıl bir şeye kapı oluyorsa orada? Bey bu acımasızlık mı yoksa ihtiyaç üzerine ortaya çıkan bu durum mu? Hem Yugoslavya'daki örnek hem de Nijerya'daki örnek üzerinden bakacak olursak en acımasızlık derken Yani 100 e, Nijerya'da kaçtı en son Ona tekrar Yok. bakmak lazım 79, 67 70. Yani bu takımın Bir üst e, kademeye çıkmak için bu kadar Gole ihtiyacı olduğu için mi yoksa bol bulmuş Atıyor şeklinde e, bir tanımlamaya Uygun mu? Yok rakibiyle işte, Şeyi ayarlamak için haberci ayarlamak için yani O gün <sa>, fazla atarsa hı. o çıkacak evet. e, Parayı şeyi daha fazla vermiş 79'dan da atmış Öbürleri 67'de kalmışlar hı. Ee, yani şeyde Tabi hani dünyada da e, Dünyada miyim Daha hani Futbola gelişmiş ülkelerde de böyle şüphe çeken işte, Türkiye'de de bir Galatasaray'ın 8 vardır meşhur 93'teki e, Hala böyle kafada soru işaretleri Uyandıran Aynı gün Beşiktaş'la şampiyonluk için Çekişiyorlardı e, Ligin son maçında işte, iki avrayta Galatasaray önde girdi <gülüyor> Galatasaray 8 attı Beşiktaş İstanbul'da 3 gol atabildi rakibini ee, zaten önde olan Galatasaray kazanmış oldu hmm. Zalat vardı değil mi kaleci Tabii ilk Ankara'da. yarı Zalad oynuyor Ankara gücünde Galatasaray karşısında sonra galiba ikinci yarı kaleci değişti ee, Ankara gücü kaleci değişikliği yaptı ikinci yarıda maçta hep böyle hala bir soru işaretleri olan bir maçtır eee hmm. Şeyde e, ilginç mesela e, Milli takımlar düzeyinde İspanya Malta maçı var 1983 sanıyorum Hakemi Türk Erkan Göksel e, İspanya Hollanda e, Çekişiyorlar grupta Ve İspanya 11 fark Ya 10 fark ya 11 fark lazım Onu da e, hatırladım şimdi evet. e, Böyle çamurlu sahada ilk yeri 2-1, 2 ikinci yeri 10 gol atıyor İspanya Malta'ya 12-1 maçın sonucu <gülüyor> hala şeydir. yani youtube'da falan böyle <gülüyor> İspanyolların çıldırıdığı görüntüleri görürsünüz ikinci 10 tane gol var evet. hani sadece vücut yerde değil şeyde de yani o da böyle hani elbette 12 gol kimi atarsan zatın Malta'da olsa biraz şüphe çekecektir ee, şeye de e, nedir o maç hakkında da Hollandalılar baya o zaman tepinmiş tabii. böyle şey olur mu diye ama bir bedel de ödememiş Bu Nijerya'da. Daha önceki örneklerde nasıl Alp? Yani... E, Atıldığım kadarıyla ev takımlar yani şey e, altı derece düşürdüğü yöneticiler cezalandırıldı tabii ki. Yani şey e, o yerel federasyonlar kayıtsız kalmamıştı artık. Hani normal hiçbir taraf olmadığı için 60-70 golün cezalandırıldığını atılıyorum şeylerin. Takımların yöneticileri. Evet, Galatasaray'ın o sekiz sıfırlık galibiyetindeki şüphe uyandırıcı durma rağmen herhangi bir cezalandırma ee, hatırlamıyorum. Futbol Federasyonu soruşturma açmıştı, bir, galiba bir komisyon kurdular. Bir takım kişileri dinlendiler ama sonra tesir edildi ee, O zaman ee, yani hani kimler dinlendiler onu çok hatırlamıyorum. Geçen çünkü tesadüfen şeyine rastladım. Başka bir şey ararken o zamanki gazetelere rastladım. ...Süt i̇şte, Federasyon Komisyon kurdu falan. Ama demiş, demek demek ki zaten e, lig teslimliği için herhalde yani ya çok ciddi almamış ya. E, bir sonuç çıkmamış. E, ortaya şey de çıkmamıştı hani. Böyle yaptık diyen birisi de çıkmamıştı. O süreç ya da sonrasında. Evet. Peki şimdi bir de e, bu Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın davaları, onları da konuşma fırsatımız olmadı. E, bu şike olayları sonradan da KAS diye adlandırılan üst organdan da bir e, durdurma kararı çıktı. Biraz da ondan bahsedelim. Bir de Türkiye'de yargıya intikal eden kısmı var. E, orada da cezalandırılması e, isteniyor galiba. Evet, savcı e şike davasındaki galiba suçların hmm, kaçı 117'si için mi ee, ona istedi hmm, bir... herhalde bir 15 kadarı için bozma talebinde bulunmuş. Ee, yanılmıyorsam. Hmm. <gülüyor> Ama yani şey büyük kısmisi için 16'sında işlerinde azılıntay 117 e, suç fiil için ona mı 19 için bozma talep etti. Şimdi Önce Avrupa'daki kısım e, UEFA Tahkim Kurulu e, Beşiktaş'ın cezasını Ona da bir yıllık Avrupa'dan men Avrupa Kupuları'ndan men cezasını Fenerbahçe'nin iki yıllık cezasını Ona da artı bir yıl vardı yani e, Olayın tekrarlanması halinde fiilin tekrarlanması halinde Otomatik bir yıl cezalar gelecekti e, Onu şeyden kaldırdı yürürlükten kaldırdı ama iki yıl tabii zaten başlı başına ağır beceğiz. Avrupa Kupalarından ben her anlamıyla. Bir de yani bilmiyoruz arkasından yönetici ve sporculara ceza gelecek mi? UEFA tarafında henüz okunda bir şey yok. Bunun üzerine tabii Avrupa Kupalarında yeni sezon takımların bir kısmı için başladı. Bir kısmı için de başlamak üzere Fenerbahçe ve UEFA spor tahkim e, mahkemesi e, KAS'a erken başvuru e, erken duruşma talebinde bulundular. E, böylece UEFA e, yani Fenerbahçe'nin en azından elemeleri oynamasına izin veriyor ki ilk maç önümüzdeki çarşamba günü Fenerbahçe ile Red Bull Salzburg, Salzburg arasında e, ve e, muhtemelen KAS'taki karar da işte Ağustos'un sonunda çıkacak. yani Elemeler bitip Şampiyonlar Ligi kuraları çekilmeden Önce KAS İraç kararını onaylarsa Fenerbahçe elemenin oynandıktan sonra Avrupa kapıdan çıkarılacak ve UEFA ya da aksi bir takdirde yani Fenerbahçe'ye devam kararı çıkarsa UEFA bir şey ödemekten, tazminat ödemekten kurtulacak. Peki nasıl şeyine nasıl bir gelecek öngörüyorsun? Tahmin benim, alalım. Benim, yani çok tahmin olabilecek bir şey değil bu. Hani orada yani ortada herhalde binlerce veri var bu ıı, konuyla ilgili. E, Kas kasın herhalde bu konuda bozduğu şeyler de var, kararlar da var. E, ama UEFA özellikle önem veriyor bu e, şeye. Yani Savunmalar nasıl yapacaklar bilmiyorum şeydeki çünkü UEFA'nın tahkim kurulunda kafın e, şeyin UEFA'nın müfettişi tamamda yeni belgiler ve şeyler çıkıyordu ortaya. Ee, şimdi KAS'ta 3 3 hakem var işte e, birini Fenerbahçe seçiyor birini e, UEFA seçiyor bir tane tarafsız hakem ama hakemler elbette şeylerin eldeki veriler ışığında e, kendilerini için seçen tarafın aleyhine de karar verebiliyorlar e, yani çok şey kestiremiyorum ama 2 yılı birden kaldırır mı KAS emin olamadım e, hafifletmesi bile büyük olay olacak. Ee, e, bence Fenerbahçe için. E, iki, iki yılı bilen kaldırırsa e, şey e, UEFA'nın prestizi içinde büyük bir şey. Çünkü UEFA iki yıldır çok asıldı bu, bu davaya. Yani herhalde çevirttikleri, tercüme ettirdikleri şey sayısı belge sayısı belki 50 bin sayfayı bulmuştur. Evet, yani epey masrafta Dava dosyaları vesaireler. Biz yani Türkiye'yi hani daha büyük bir futbol ülkesi gibi görüp bu davayı da bir emsal gibi görüp çok şeyi davrandılar ya yani. e, katı darvandılar e, o yüzden hani savunmaya doğru önem verecekler Fenerbahçe için de müthiş bir prestij konusu hem Türkiye'de hem Avrupa'da kulübün geleceğini etkileyecek bir konu çünkü yani sadece oradan Avrupa'dan ihrac edilmek meselesi değil bunun ekonomik Evet, çok var. büyük ekonomik Hı. boyutları da var bir de mahkemede savcının istediği yani Türkiye'den bahsediyorum şike karşısında e, cezalandırılmasını talep eden bir savcı iddianamesi vardı değil mi? evet yani savcı tebliğinde tebliğ e, evet. e, tebliğnamede işte Aziz Yıldırım, Olgun Peker onların kurduğu iki örgüt tarafından işlendiğini savunmuş şeyin e, bu suçların şikeye bağlı suçların ve işte birçok kişi için de e, talep etmiş. O tövbe savcılıktaki şeyler e, kişilerle ilgili daha çok. Yargıtay'daki Yargıtay başsavcılığında yargıtay aslında ama ya. kişilerle ilgili yani bu şeyde e, yer alan e, şikayet yaptığı, şirke davasına bir şekilde karıştığı düşünülen kişilerle ilgili suçlar hep. E, tabii Türkiye'de takımlarla ilgili başka bir şey olur mu? Şimdi kahta çıkacak karardan sonra UEFA acaba Türkiye'den bir yeniden şey ister mi? E, Türkiye Futbol Fedasyonu'nun yeniden değerlendirmesini ister mi olayım? Böyle bir şüphe de var hep. Yani siz doğa dürüst olamadığınız olaya e, ceza veremediniz. Bir daha e, şey yapın yargılıyın diye. Yani şu futbol federasyonu yönetimiyle olmaz tabii. Oradaki yapının değişmesi lazım. Ee, aksine de hani UEFA öyle bir şey ne kadar zorlayabilir şey yapamıyorum. Kestiremiyorum evet. kendi verdikten sonra. Türkiye, Ama yani e bu yarg şey zaten herhalde yargıta süreci bir yıl daha devam edecek diye düşünüyorum. Herhalde çok erken çıkmaz karar yani. Evet. Yani. Peki bir de e <gülüyor> Bu Galatasaray Fener iki şampiyon. Geçen sezonun biri ligde biri de Türkiye kupasındaki iki şampiyon arasında oynanacak maç ne oluyor? Ne zaman? 11 Ağustos Pazar günü yani e, bundan sonra üçüncü pazar oluyor galiba değil mi? Evet. Bu pazar e, ayın, e, kaçı olacak? 20 galiba işte 11 11 Ağustos Pazar günü Kayseri'de. 20, 28 şart. pazar oluyor. 28, e, şey Kayseri'de oynayacak, Süper kupa maçı. Evet. Peki burada e, taraflarların bir arada oturması bu gezi parkı ile ilgili e, e, birlikte bir dostluk gösterisinin de yapılması söz konusuydun. O, o konuyu konuşurduk evet. neye dönü, nasıl yani İstanbul'da oldu? İstanbul'da oynasın, Atatürk Olimpiyat Stadında ve hani iç içe oturalım. Hı -hı. Ee, gibi bir şey vardı bu İstanbul United Gezi Oyalı sonra ama birincisi futbol federasyonu belli ki buradan İstanbul'a uzağa çekmek için maçı Kayseri'ye aldı evet ee, yani özellikle yapılmış diye düşünüyorum ee, Kayseri'ye yani bölgedeki e, kulüp taraftarları gidecektir İstanbul'un elbette giden olacaktır biletler satışa çıktı ama tahminim hani Kayseri ve civardaki Ankara vesaire Oradaki Galatasaray Fenerbahçe taraftarlarının Önemli bir kısmını oluşturacağız Seyircinin ee, İstanbul'dan gidecekler İstanbul United yani bu şeyin içindekiler de Girişinin içindekiler Orada biraz uzunlukta kalacak tabi İki takım taraftarlarına Ayrı eşit yer ayrılacak Ayrı bölümlerde ee, Orada da yani Emniyetin birlikte oturmalarını engelleyeceğini düşünüyorum. Yani böyle bir girişime. Bir de tabii şu şey oldu bu gezi olayları sonrası tekrar bu ÖFA şirket süreci gündeme gelince o, o gezi günlerindeki birlik beraberlik havası şeye bıraktı yine yani. Biraz gerilime bıraktı. Eski tip olmasa da. Ee, bir de şey var tabii stat paylaşımı yüzünden bir o Beşiktaş'la Galatasaray arasında özellikle bir şey var. Ee, o ilk günlerdeki dostluk havası yani tabi kalmadı klasik kalmadı Türkiye şeyinde olduğu üzere ama yani işte İstanbul'da şeyleri formaları satılıyor vesaire. <gülüyor> Peki bir şey de soracağım Fenerbahçe'nin özel maçında hazırlık maçında Antofin'le Antofin'le ya da evet, Psv <gülüyor> Psv ile oynadığı maçta. İlginç bir tezahürat var. Hatta sesi de e, var elimizde. E, bir kulak verelim. Onun üzerinde de birazcık e, konuşabiliriz belki. Evet her yer Taksim her yer direniş diye bağıran oldukça kalabalık bir kitlenin tezahüratına rastlıyoruz. Bu, bu gibi şeyler Galatasaray Fener maçında da olur mu acaba Kayseri'deki? Ne diyorsun buna? Ee, Kayseri'de olacağını zannetmiyorum. Yani İstanbul'daki İstanbul'da Fenerbahçe şey Şükrü Sarıcıoğlu tabii ayrı bir hava var. Özellikle yani bu 3 Temmuz çike süreci ardından Geçen yılki yani 2010'deki e, şampiyonluk maçında e, su ve sonrasında yaşanan olaylar, polisle yaşanan olaylarla birlikte Fenerbahçe tarafta da iyice bilendi yani polise, hükümete karşı. Geçen sezon içinde e, herhalde tek maçta değil de birkaç maçta hükümet istifa e, sloganları atılmıştı. E, şeyin atılması da yani bu e, çarşamba gecesi de akşamki maçta da bu sloganların atılması... Sürpriz değil. Youtube'da kısa bir görüntü de var. Bilmiyorum, siz de oradan mı aldınız? Evet oradan aldık. Ee, sanıyorum şeydeki köşe o. Herhalde lise tribünün tarafındaki köşe tam kestiremedim görüntüden. Bayağı tabi YouTube yansıyan görüntü şey yapan, yüksek bir ses var. Herhalde sadece o görüntünün çekildiği tribünün alt katı değil. üst katından da muhtemelen ses geliyor ama bütün stat katıldığımı şey yapamadım. Evet anlaşılmıyor ama gayet yüksek katılımlı ve büyük büyük bir ses çıkıyor. Umutlu yani. Evet. E, şimdi şeyi görmek lazım. E, Beşiktaş fıstığının stadını kaybetti. Kasımpaşa da olmayacak. Onunla da ilgili tartışmalar var. E, Galatasaray'ın mesela ilk, ilk sağ maçında görmek lazım böyle bir şey olacak mı diye. Stat açılırken e, Başbakan ve o zamanki TOKİ Başkanı yuvalanmıştı. Hatırlarsınız. Evet. Ee, şimdi hani lig maçında ilk maçında ilk, özel, şey, özel ya da resmi ilk e, iç maçında görmek lazım. Galatasaray seyircisinin tepkisini. Ee, Beşiktaş'ta zaten böyle bir şeyin ne olacağına kesin bir şey bakılıyor. Ama onlar stat değiştiriyorlar işte İşte Kasımpaşa statı ile anlaştılar. Recep Tayyip Erdoğan statı oynayacak Beşiktaş bu sezon derbiler dışındaki maçlarını ve orada şöyle bir şey çıktı işte ki Kulüp Arası'nın yapılan protokole göre şey şeylerin siyasi hakaret içerikli slogan atması sözleşmenin fesnese yapılacak diye Beşiktaş taraftarlarına ama bunu çok zorlu bir şey bu yani her yani şey binlerce kişiden yani bir 15 kişilik bir grubun atması halinde ne olacak? Onu engelleyemedi diye sözleşme müfesli olacak. Yani, <gülüyor> detay detay maddeleri şey yapamıyorum ama yani evet bir de hani işte, e, muhtemelen Beşiktaş orada 20 kadar maç oynayacak bu sezon. İşte derbiler Avrupa maçları hariç fiyatlar e, her birinde o kontrol ve şey nasıl olacak Ayrıca zaten taraftar bunu Şey yapıyor mu yani Kulüp imzalamış olabilirim evet. Taraftarın böyle bir düşüncesi olduğunu Çok zannetmiyorum çünkü şimdiden oldu işte Kasımpaşalar şey, e, Mesajları atlar Bekliyoruz gelin buraya göstereceğiz falan Çarşıda geliyoruz göstereceğiz yani. Zaten Sezonun içine çok e, Gerginliğe sebebiyet verebilir Oradaki şey e, Bileşim yani yani Kasım Paşa seçilmesi çok uygun olmamış gibi geldi bana ya neyse. Yani, yani şeyden... Büyüklerimiz daha iyi bilir. Ben bu son iki, iki olaylardan sonra uygun değil. Yoksa evet. Evet, dört evet, önce evet. hani Beşiktaş'a normal adı stada en yakın stad falan gibi düşünülebilir işte. Ama işte gezi olayları ve şey, işte çarşı de... grubundan sonra ve siyasi hareketlerden sonra çok akıl değil. değildir. Gibi geliyor ama bilmem. Türkiye'de her şey. Ya yani aslında mümkün olabiliyor. İstanbul gibi bir şehirde hani mevcut büyük statların paylaşılabilmesi lazım. İşte Arena Saracico gibi. Ee, özellikle Galatasaray pek bu iş biline şey gözükmedi. Çünkü onlar kulübün bütün yönetim kademelerini de ofisler olarak oraya taşıdılar. Gazze'in i̇şte kurduğu bir düzen var. Fenerbahçe biraz daha şey bakıyordu. Senpatili ama sonuç onlarla da bir. Anlaşma olmadı. Yani bu statların aslında yılın kaç günü kullanılıyor? İşte 25 maç yapsanız 5 konser 30. Hadi işte 5 de parti falan deseniz diyelim 45'e çıkardım. Yani yılın 310 günü boş. Evet. Ustacımlar. Ee, her ikisi için de konuşuyorum. Halbuki işte büyük para harcanmış, şeyin önemli noktalarında yani onun yerine başka bir şey de yapılabilirdi. Eee yani paylaşılmıyor yani paylaşımı örneği olan Şeyler var çünkü Şehirler ve ülkeler var yani Münih'te, Milano'da Roma'da Ha O kulüplerle şey yapıp konuşulduğunda Çok çeşitli sebeplerden Memnun değiller belki Bu paylaşımdan Ama öyle örnekler var Yani İstanbul'dan en azından Bir, bir buçuk sezon için Paylaşılabilir diye düşünüyorum şeyler yanaşmadı kulüpler. Çok işbirlikçi gözükmediler. Evet, taraftar düzeyindeki paylaşımcılık üst yönetime pek rastlamıyor. Yansımıyor galiba. Neyse ne yapalım. Fakat çok patlayıcı bir şeye, kimyaya doğru zaten birçok yerde gidiliyor. Bunun futbola da yansıması hiç şaşırtıcı olmaz diyelim. Ve burada herhalde bitirebiliriz başka bir şey. de şey. burada tabii kesinlikle artık gelmeyecek mi statları? O da yasak yeni sezonda. Hamile taraftarlar kesinlikle evet, gelemiyor. Gelmeyecek ama o onu... yani çok stadyumlarda çirkin bir görüntü oluşturuyor. Ben yalnız hamilelerdi kadınların da yasaklanmasından yana bir e, oylama yaptıracağım açıkçası dedi. <gülüyor> Şeylerde spor test şeylenir kesinlikle. Sokaklarda var canım. Evet. Rahat edelim o. Oh. <gülüyor> <gülüyor> bir sürü <gülüyor> bin herif rahat ederiz artık orada. <gülüyor>